Sefer esnasında kâfirlerin size bir fenalık yapmalarından endişe ederseniz namazı kısaltmanızda size bir günah yoktur. Gerçekten kâfirler sizin besbelli olan düşmanlarınızdır. Ey Resulüm, sen Müminlerin içinde olup da onlara namaz kıldıracak olursan, onlardan bir kısmı sana tabi olarak namaza dursun ve silahlarını yanlarına alsınlar.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 Rahimdir. Affı ve merhameti boldur ve kendi öz canlarına hıyanet edenleri savunma. Çünkü Allah hainlikte ve günahkarlıkta çok aşırı olanları asla sevmez. İnsanlardan gizlemeye çalışsalar da, insanlardan gizlemeye çalışırlar da Allah'tan gizlemeyi düşünmezler. Halbuki onlar Allah'ın razı olmayacağı tezviratı planlarken o hep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 sonra Allah'tan af Allah'ı gafur ve Rahim, affı ve merhameti bol bulur. Kim günah kazanırsa, onu sırf kendi aleyhine kazanır. Allah, her işi hakkıyla bilir. Tam hüküm ve hikmet sahibidir. Kim bir hata, küçük günah veya büyük günah işler, sonra onu masum olan birinin üstüne atarsa, bir iftira,